Hanım 3 çocuklu ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve şu an 26 yaşında yeni evli genç bir kadındır. Bilgi Hanım evleneli 9 ay olmasına rağmen hayal kırıklığı hissediyormuş. Eşinin kendisini gerçekten sevdiği konusunda endişeleri varmış. Eşinin kendisinin duygularını aklından geçenleri ve isteklerini okumasını bekliyormuş. Tartışma yaşadıktan kısa bir süre sonra sürpriz yapan, onun gönlünü almak isteyen kocasına karşı mesafeli duruyor ve onu samimi bulmuyormuş. de ilgiyi göremediğini söyleyen Bilge Hanım, genel anlamda insanların kendisini anlamadığından, içinde bir yerlerde bir boşluk, bir anlamsızlık hissettiğinden bahsediyormuş. Çocukluğundan beri hiç yakın arkadaşı olmamış Bilge Hanım'ın. Genel anlamda kendisini ''Yalnız bir insanım'' şeklinde diğer tüm insanları samimiyetsiz olarak tanımlıyormuş. Bilgi Hanım'ın öyküsünde dikkat çeken en belirgin durum, ergenlik döneminde ailesiyle tartıştığında bayılmalarıymış. Hastaneye kaldırıldığında ciddi bir şey olmadığı ama bu durumun psikolojik olabileceği söylenmiş. Ergenlik döneminde yaşadığı baygınlık durumu, Bilge Hanım evlendikten sonra da birkaç kez özellikle kocası arkadaşlarıyla kamp yapmaya gitmek istediği zamanlarda tekrar etmiş. Evet bakalım uzmanımız bugün duygusal yoksunluk ve tedavisine dair neler söyleyecek. Adım adım insan başlıyor. Efendim herkese merhabalar, selamlar, muhabbetler dileyelim ve adım adım insanla bizler geldik. Bugün Ramazan'ın ilk günü ve ilk canlı yayınım. Ben çok heyecanlıyım. Evet biraz o orucun ve Ramazan'ın mahmurluğu var, yorgunluğu var. Peki bu heyecanlıyı akşama güzel bir iftar sofrasının hayaliyle yayına geldim. Sizler ekran başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir konuyla inşallah bugün ruhumuzu doyurmaya gayret edeceğiz. Aslında Ramazan ayında ihtiyacımız olan bir durumu da tedavi Sabe etmek için fırsat bence bugün adım adım insan. Duygusal yoksunluk, içimizde bir yerlerde, anlamsızlık hissi, boşluk hissi, anlaşılmadığımızı, sevilmediğimizi hissettiğimiz ve hayatımızı kendimize dar ettiğimiz zamanlarda işte acaba duygusal yoksunluk problemi mi yaşıyoruz? Bugün buna ışık tutmaya gayret edeceğiz. Çok kıymetli konuğum buradalar, uzman klinik psikolog Gülşah Akçay Civris hocamız buradalar. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Elhamdülillah Ramazan'a ulaştık, eriştik. Mutluyuz. Çok şükür. Sizler de iyisiniz deyiz, hamdolsun e, tekrar mübarek olsun Ramazan-ı Şerif İnşallah evet. sağlıkla sıhhatle bayrama ulaşmaya Allah nasip evet. etsin. Evet. Ve Ramazan ayı boyunca da adım adım insan yine psikolojik olarak yanınızda olmaya devam edecek. O e, olgunluğa erişmekte Ramazan'da aslında bizler de vesile olmaya gayret edeceğiz. Bugünkü konu aslında bir nevi onunla da ilgili. Zira insanın o manevi doyumu sanırım kuvvetli olursa e, iç dünyamız iç alemimiz dolu dolu olursa içimdeki o boşluk hissi cümlesine gerek kalmayacaktır belki. Evet. Öykümüzü de dinledik ve eğer sorunuz varsa bizlere kıymetli izleyenler adım adım insan Instagram hesaplarınız Gülşah hocamıza sorularınızı yazabilirsiniz diyorum ve ben hemen soruma geçmek istiyorum. Duygusal yoksunluk. Böyle kullanıyoruz ama <gülüyor> nedir duygusal yoksunluk? Sizden dinlesin izleyenlerimiz. Buyurun. Duygusal yoksunluğu tanımlayacak olursak aslında kişinin gerçekte sevgisiz bir ortamda büyümesi vesaire gibi bir şeyin bizatihi kendisini Kastetmiyoruz da kişinin böyle bir süreçten yani ihtiyaçlarının karşılanmadığı e, bu temel çocukluk ihtiyaçları ki hani beş tane evrensel ihtiyaç var. Evet. Mesela işte kendiliğindenlik ve oyun, güvenli bağlanma, evet. işte çocuğun e, rehberlik alması, sağlıklı sınırlar, özellik olması, e, kendini e, o özellik içerisinde kimliğini keşfedebilmesi. İhtiyaçlarını fark edebilmesi ve söyleyebilmesi. Evet. İşte bu temel ihtiyaçlarımız çocuklukta karşılanmadığı zaman kişinin mizacı ile etkileşim halinde yaşadığı bir durum ortaya çıkıyor. Ki bu bir aslında algı, duygusal yoksunluk hali. Kişinin sevgi, ilgi, onay, empati, anlaşılma, desteklenme, yardım görme gibi ihtiyaçlarının karşılanmayacağına, hiçbir zaman karşılanmayacağına dair temel bir inancının olmasıdır aslında duygusal yoksunluk. Belki yanı başında vardır hı hı. ama bu inanç geliştikten sonra kişinin algısı bozulduğu için o e, var olan kaynağı da göremez, algılayamaz ve dolayısıyla da ondan istifade edemez hale gelir. Evet. Genelde hani bir ortama girdiklerinde belki beni sevmezler, benimle konuşmazlar ama beni ne yapsınlar gibi ifadeler duyarız. Aynen değil değil aynen kendisinin yetersiz olduğu, değersiz olduğu, istenmediği ile ilgili bir takım ön kabulleri vardır. Yani kendisiyle ilgili değersizlik özellikle burada çok temel. Çünkü işte bu ebeveynle olan ilişkide biraz önce saydığım temel evrensel olan çocuk ihtiyaçları karşılanmadığı için yine mizaca bardağı olarak burada bir takım sonuçlara varılmış. Mesela kusurluluk bunlardan bir tanesi. <gülüyor> ee, hani ben kusurluyum, ben eksiyim, ben yetersizim, kusurluluk ben çirkinim. Aynen şemala. kusurlulukla ilgili bir şey oluşmuş. Şimdi e, duygusal yoksunluk yaşayan herkes bu yoksunluğunu, Farklı şekillerde yaşıyor, yaşantılıyor ve dışarı vuruyor. Ee, ve hani bu insanlar güçsüz, zayıf, ezik, böyle çaresiz görünen, işte sürekli ağlak gezen insanlar değiller. Evet, evet. Dolayısıyla duygusal yoksunluk aslında fark edilmesi o kadar kolay olan bir şey değil. Bazen ilişkilerde bir hayalet gibi sebebini anlamadığımız ama bir şeylerin hep, Eksik olması, yolunda gitmiyor olması hissini bize yaşatan şeydir. Hani kişi dönüp baktığında der ki ya çok şükür evim var, işim var, eşim iyi bir insan, çocuklarım var. Yani görünüşte bir sorun yok ama ben niye mutsuzum? Hmm. Bir şey eksik. O kendi içinde tamamlayamadığı parçayla alakalı bir şey. Aynen. Dışarıdaki insanların her zaman 7-24 bizim beklentilerimize göre davranmayacağı bir gerçeği var. Realistik olarak bakarsak dünya böyle ama beklediğimiz gibi de davranabilirler. Bazen beklediğimiz veya onayladığımız bazen onaylamadığımız şekilde de davranılabilir. Aynen, Belki evet. bu kadar e, şey ideal bir beklenti var. Yani bir şeyi idealize ediyor. Böyle olmalı ilişki. Böyle olursa sevilirim. Bu yapılırsa değerli olurum gibi. Hı -hı. Sanırım bu şekilde e, beklentileri de. Tabii koşullu sevmiyorum. sevgi biraz var burada aslında. Yani sevginin ne olduğu veya ne olmadığı konusunda bazen gerçekçi olmayan bazen yüksek standartlar olabiliyor mesela aşırı ilgi ihtiyacı. Hani duygusal yoksunluğun dışa vurumlarından birisi o ilgiye muhtaçlık görünümü ve bu mesela öykümüzde de geçtiği haliyle bayılmalar Bayılma. mesela. Psikosomatik reaksiyonlarla o ilgi azaldığı anda böyle bir felaket yaşama. Bir şey isteme, bir boşluğa düşmesi. Aynen. Ama burada ilginç olan şey de şu. Duygusal yoksul olan insanlar ihtiyaçlarını tam olarak kendileri de fark etmediği için e, karşılarından da tam olarak istemezler. Evet çok önemli bir nokta. Dolayısıyla hani ilişkilerde o hayalet dediğim şeyin dolaşıyor olmasının nedeni budur. Yani kadın mesela suratını asar oturur. Adam düşünür ne yaptım acaba? Bir şey mi oldu ki? <gülüyor> bir şey bulamaz çünkü hani somut bakar, sebep sonuç ilişkisiyle bakar. E, kadın da bilmiyordur aslında. Bir şey eksik ama mutlaka bir şey yapmamıştır ya da yanlış yapmamıştır. Bu nedenle duygusal yoksulluğu olan kişiler küçük şeylerden büyük arızalar çıkarırlar. Hmm. Mesela işte e, ne oldu diyelim kumandanın pili bitti. Hmm. Bir sonraki kanala geçemiyor. İşte sen zaten hep böyle yapıyorsun ben sana söylemiştim geçen gün ondan sonra unutuyorsun hep zaten Zerdeydi biz zaten yapmadın. Zatenler geçmişti. Biz zaten senin aklında değiliz ki senin arkadaşların var, işin var, aile işte kendi anne ve baban var gibi. Bir kıyaslama var mı duygusal yoksu var. Mı? Yani var. beyefendi ya da hanımefendi fark etmez ama arkadaş çevresi, ailesi, annenisi, ablası gibi değil mi Yakınlarıyla kimlerle irtibattaysa onunla bir kendini kıyaslama. Onlara ne Hı -hı. kadar ilgi gösteriyor, bana ne kadar gösteriyor gibi tabii, bir tabii. değil mi? Bu bu, bu şeyin içine sokuyor, krokileştiriyor artık. Eskidenikle böyle Kuyumcu terazisinde tartar gibi evet, evet. çok ince ayar. E, çünkü içeride güçlü bir yoksunluk var. Şimdi içeride derinlerde bir yoksunluk hissediyor olduğunuz zaman zaten dışarıdan aldığınız şeyin çok fazlası oraya çok az etki eder. Dolayısıyla da dışarıdaki şeyin bir şekilde nicelik ve yani telik olarak değişmesi içeride fırtına etkisi uyandırır. Çünkü kişinin kendi kaynaklarıyla üretemiyor veya orada bir telafi sağlayamıyor. Yani tamamen dışarıya mahkum gibi düşünün. Hı hı. Yani mesela elektriği tümüyle ithal ediyor olsaydık şu anda diyelim ki elektrik aldığımız ülkelerden biriyle sorun yaşasak elektriksiz kalacağız. Ne olacak? Hayat duracak. İşte duygusal yoksunlukta da böyle bir şey var. Kişi zaten bu durumun ortaya çıktığı, ...noktalar özellikle karşı cinsten kişilerle yakın ilişkilerimiz noktası. Bunun altını çizmek evet. lazım. Yani o yüzden bu kişiler güçlü, başarılı ve oldukça hoş insanlar olabilirler Ama dedim. Mesela bir arkadaşınızdır. Evet. Aa gayet neşeli, şen şakrak başarılı biridir. Yani onda duygusal yoksunluk şemasının olabileceği aklınızın ucundan geçmez, onun da geçmez. Ama... Bu da farkında değil çünkü. Aa, zaman zaman böyle pat pat düşüşleri olur ilişkilerde ve çok yakın ilişkilerde. Bir de mesela eğer hani manevi anlamda bir dünyasında bir hani bu haram helale dikkat etmeyen, bir duygusal yoksun olan bir beyefendi ya da kadın düşünelim. Çok fazla partner değiştirir. Kesinlikle. Yani e, hiçbir evliliğe gitmez. E, Karşıdaki kişi evlilik beklentisine girdiği anda kaçar. Evet. E, bunlar çok barizdir. Evet. E, manevi anlamda hani harama helale dikkat eden kişi ise e, çok e, ileriki yaşlarda hala bir e, evlilikte Karşısına talipler çıkıyorsa, yani dışarıdan bakıldığı zaman aslında evet talipleri var geliyor aslında olabilecek gibi ama istemiyor, bir şey oluyor, bozuluyor gibi, değil mi? Hı hı. Bunların altında acaba o kişilerde duygusal yoksunluk şeması olabilir mi diye bir düşünmeleri için e, bir farkındalık oluşturur. Kesinlikle bu. duygusal yoksunluğun çok fazla maskesi var. Evet. evet. Yani. Belki ki burada biraz şema kavramına girmemiz gerekecek. Çünkü duygusal yoksunluk bizim şema olarak tabir ettiğimiz bir durumdur. Peki biz şema deyince hani bu çok hani şey matematik dersindeki şemalar geliyor direkt aklımıza. Pek fazla çağrışım yapmayan bir kelime. Duygusal yoksunluk şeması deyince biz yani ee, yaşamımızın erken dönemlerinde oluşmuş çocukluk yaşantılarımızda mizaçla etkileşim sonucunda oluşmuş ama bu çok önemli. Şimdi bunu e, çoğu yerde duymuyoruz açık netiyorum okuduğum yerlerde de. Hı. Çocuklukta anne baba şunu yapar erken çocuklarında böyle olur bu Aynen. şema oluşur. Aynen. Ama her zaman bu şema oluşmuyor aynı şeyleri yaşayan Kesinlikle. insanlarda. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca geçiriyor. evet evet çok önemli. Ee, çünkü aynı ailede yetişen aynı anne babanın elinde yetişen çocuklardan birinde Duygusal yoksunluk görünmezken mesela tip 7 diyelim. Hı. O tamam diyelim ki depresyondaki bir annenin elinde büyüyor. Anne e, karışmıyor çok fazla. O aşırı izin veren ebeveyn şeyinde zaten anne kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Hı. Şimdi tip 7 çocuk için bu seçeneklerinin kısıtlanmaması daha özgür bir alanda keşfedebilmek demek. Yani dışarı çıkar geç vakitte gelir eve gelir her yeri kurcalar. O kendi mizacının ihtiyaçları karşılanıyordur ve mutludur. Ama tip iki bir çocuk varsa orada, tip dört bir çocuk varsa orada, e, onun e, sevgi, ilgi, onay ihtiyacı veya tip dört çocuğun anlam ihtiyacı. Sezgi alışverişi, duygusal. Kendinin fark edilmesi, anlam adayışlarının fark edilmesi. E, iki çocuk da aynı elden büyüyor. İkiz olabilir bunlar mesela. Hiç fark etmez. O çocuklardan birinde duygusal yoksunluk gelişirken yani yakın ilişkideki kişilerden ihtiyacı olan sevgiyi, ilgiyi, onayı, desteği, korunmayı alamayacağına, bunu hiçbir zaman alamayacağına dair üstü örtülmüş, derin ve güçlü bir inanç vardır. Kişi bunu bilinç düzeyinde yaşayamaz çünkü bu insanı çıldırtır. Yani düşünün bunu fark, Nasıl fark edecek böyle. kişiler. Şimdi biz bunu konuşuyoruz ama biz onlar adını biz sanki dışarıdan bir tabloyu yorumluyoruz. Tablonun içindekilerin nerede olduğuna haberi yok. Çok acı bir şey. Evet. Nasıl insan hani bunu soracak kendisine? Bunu da ilerleyen dakikalarda gelelim. Evet, i̇nsan evet. fark eder mi diye. Evet. Çünkü soracaklar. Buradan devam edelim. Güzel bir yer ee, burası. Burada e, şemadan, şemanın ne olduğundan bahsediyorduk ve mizacın önleminden evet. bahsediyorduk. Hı. Mizac bu yaşadığımız ortamda ebeveynimiz. Biraz önce saydığım çocukluk ihtiyaçlarımızı karşılamakta yetersiz kalırsa eğer hı hı, hı. E, veyahut da doğru zamanda yeteri miktarda karşılamazsa. Yani 3 yaşındaki ihtiyacımı 10 yaşımda veriyor bana hı hı. veyahut da o ihtiyacı fazlaca veriyor orantısızca. Mesela özgürlük, e, özellik bir ihtiyaç. Evrensel çocukluk ihtiyaçlarından ama bunu her yaşta yaparsanız çocuk gider parmağını prize sokar. Maalesef. Yani ne oldu şimdi ihtiyacı mı karşılandı o çocuğun? Hayır. Başka bir ihtiyacı engellendi. Korunma ihtiyacı, hı hı. rehberlik ihtiyacı. Dolayısıyla her gelişim döneminin hani bu saydığım beş özelliklerin ağırlığının arttığı e, şeyleri var, yoğunlukları var. Her zaman ihtiyaç karşılanma kavramından bahsediyoruz ama bunun şeyi çok önemli. Doğru zamanda, yeterli miktarda ve o gelişim dönemine gereken ihtiyaçların karşılanması ama özellikle de duygular konusunda. Çünkü duygusal yoksunluk diyoruz ya. Yani mesela bir çocuğun işte karne doyurulmuş, temizlik ihtiyaçları karşılanmış, çok güzel, korunaklı, sıcak bir evde tamam. Ama tip 4 bir çocuk diyelim. Çocuk sorguluyor, anlamaya çalışıyor, öyle hemen her gittiği ortamda girişemiyor herkesin yanına. İşte şap diye, utangaç diye damgalanıyor, ona bir ayrı içerliyor, daha da ağırlaşıyor yükü. Şimdi bu çocuğun mizacen getirdiği hassasiyeti ve özelliği anne anlamıyorsa eğer, anne onu ya sen de anmamız mısın, herkes senin azını mı çekecek? Ama bu böyle de olma yani, böyle olursa çok ezilirsin, arkadaşsız kalırsın bak. Ne var git aralarına karış, e, o yedi değil ki karışamaz. Önce bir anlayacak, hissedecek, güvenecek, tartacak ondan sonra onlardan biri gibi. Onların arasına kaynamaya çalışacak ama yine hiçbir zaman herkes de aynı anda iyi olmayacak. Birini seçecek belki aralarından. Şimdi işte anne çocuğun e, sorun yaşadığının farkında ama yaklaşımı nasıl? Yanlış. Oysa ki anlamış mı çocuğu? Anlamış da yanlış anlamış. Doğru, <gülüyor> evet. Çok doğru. Çocuğu yanlış anlamış. Çocuk doğru bir Doğru anlamak yaşıyor. çok önemli. Evet. evet ama o sorunu çocukla ilgili mesela çalıştığım bir danışanım vardı böyle. Annesi ne zaman sorun yaşasa mızmız seni diyor. Hmm. Yine diyor sen diyor kesin bir huysuzluk yapmışsındır diyor eve sorun yaşayıp gelince. Sen de diyor ne aksisin işte hiç uyum sağlamıyorsun. Bak kardeşin her girdiği yerde diyor şey yapıyor diyor iyi geçiniyor. Burada ne oluyor? Anne sorunu görüyor ama soruna yanlış müdahale ediyor. İşte burada annesi her seferinde onu yanlış anlayınca, ihtiyaçlarını karşılamayınca o ilk en önemli ilişkilerden, neyse, ne ilişkilerinden çocukta nasıl bir kanaat uyanıyor? Ben hiçbir zaman beni anlayacak, benimle yaşadığımı hissedecek ve bana yardımcı olabilecek, benim buradaki ihtiyacımı giderebilecek birisiyle karşılaşmayacağım. Bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Şimdi bu kanaate bilinç dışı bir şekilde varırız. Yaşadıklarımız sonucunda. Oradan bir hülasa çıkarırız böyle. Ve bu sonrasında e, karşı karşıya geldiğimiz yakın ilişkilerde mesela en yakın sınıf arkadaşım. Daha çok karşı cinsel ilişkilerle olur ama hem cinsel ilişkilerde de görebiliriz. Veyahut da sonrasında işte e, kardeşlerim arasında olabilir. Sonra eş ilişkisinde olabilir. Hani bir bakıyorum ki ben şimdi annemin beni anlamadığını görmüşüm ya, o zaman ne yapıyorum? Artık istemiyorum. Mesela e, duygusal yoksunla, yoksunluk şamasına sahip olan kişilerin kendilerini tanıma yollarından, e, fark edilmeyen kendilerini tanıma yollarından birisi ihtiyaçları yokmuş gibi davranmalarıdır. Onlar genelde dinlerler insanları. Anlarlar, sorun çözerler, birilerinin yardımına koşarlar ama onlar yardım istemezler. Hatta yardıma ihtiyaçlarının olduğunu farkında bile olmazlar. Mesela bu tablo bize daha önce konuştuğumuz kurtarıcıyı, kurtarıcıyı hatırlıyor. Pardon kurtarıcı, kurtarıcı. Ama alkası kurban dedi. Yani, yani. Ama kurbandı. kurtarıcı rolündeki kurban diyelim. <gülüyor> evet. evet Şimdi o bir kurtarıcıdır ama kurtarıcım. İyi hissetmenin yolunu yani burada duygusal yoksunluğu olan kişi iyi hissetmenin yolunu nereden buluyor? Diğerlerini iyi hissettirmek. Eğer buna çok fazla yer veriyorsanız hayatınızda hı hı. insanları iyi hissettirmeye uğraşmaktan kendinizin nasıl hissettiğini fark etmez haldeyseniz temeldeki sebeplerden birisi duygusal yoksunluk şeması olabilir. Başka bir görüntü. Kendisine duygusal yoksunu hissettirmesi yollarından birisi. İlişkilerde e, insanların bizim zihnimizi okumalarını bekleyerek ihtiyaçlarımızı anlamalarını istemek. Biz söylemeden yapılsın. Aynen. Söylemem mi lazım? Söyleyince kıymetimi yani, kalacak. Şu saatte eve gelmişim aç olduğumu bilmesi lazım. Hı. Niye bana soruyor ne yiyelim diye. <gülüyor> Mesela eşi Hı. için. İşte e, yani o arkadaşımla e, tartıştığım için ne kadar üzgün olduğumu biliyor, niye benim mutlu davranmamı istiyor. Yani adeta karşımızdaki o en yakınımızdaki kişinin bizim zihnimizi okuyabilmesi ve okuduklarına binaen bizim ihtiyaçlarımızı tam da ayarında karşılayacak şekilde davranmasını beklemektir. Böyle olmadığında kişi küser. Ama bu küsme gerçekten fiilen konuşmayı kesme şeklinde olabilir, surat asma şeklinde olabilir, pasif agresif davranma şeklinde olabilir, o kişiden uzaklaşma şeklinde olabilir, diyaloğu azaltma şeklinde olabilir e, veyahut da ona gizlice aslında karşılık verme. Yani onu anlamama şeklinde olabilir. Bir şekilde karşılık veriyor aslında. Soğuk ve mesafeli duruşu zaten Aynen. bunu gösteriyor. Soğuk ve mesafeli duruş diyebiliriz oradan. Bir başka boyutu kişinin kendiyle kaldığında hep kocaman bir girdap gibi bir boşluk içerisinde kendisini bulmasıdır. Bu nedenle de kendini kendine hiç bırakmaz. <Gülüyor> Mesela işkolikler, duygusal yoksunluğu bastırmanın, örtmenin, gizlemenin en iyi yollarından biridir. Kişi o kadar yoğundur, çevresiyle o kadar ilgilidir. Enerjisini sürekli bir şeylere o kadar yatırıyordur ki o içerideki koca girdabı ya da kara deliği Görmüyordur, göremez oluyordur. Zaten böylelikle de kendini onun rahatsız edici hislerinden korumaya çalışıyordur. Ama e, gel gelelim sorun şu bunları yaparken iyileşmiyor. Bu yoksunluk şeması giderilmiyor. Hı -hı. Oradaki o erken çocukluk deneyiminin ihtiyaçları karşılanmış olmuyor. Tam tersine hani bütçe açığı gibi cari açık Seçiydin gibi mi? daha her da büyüyor sonra. her seferinde. Böyle belirtiler var şu anda. Aslında gelen. Evet, kendisiyle ve ikili e, ilişkilerdeki durumlarına girdik belki daha detaylı gireceğiz ama. Peki biraz da e, izleyenlerimizin sorularına geçeceğiz ama bilgi hanımı değerlendirelim evet. mi madem? Hı hı. Çünkü e, yoksunluk şeması ile ilgili, hı hı. duygusal yoksunluk şeması ile ilgili inanılmaz güzel tanımlamalar yapılıyor. Örnekler verdiniz bence oturdu izleyenlerin aklına hmm. ha, duygusal hmm. yoksunluk bu demekmiş gibi yani bir duyguyu hissedememe gibi algılanmasın çünkü aynen, hani yazıldığı gibi mecaz şey. anlamında gidiyoruz. Duygusal yoksunluk aslında e, her duyguyu sevebilen mutlu olabilen neşeli olabilen ama o duygusal yoksunluk bir girdiği yeriyle ilişkiye girdiği zaman anlaşılmama sevilmeme yoksa herkesin duygularını anlayabilen birisi empati yapabilen birisi. Ama tabii, tabii. iş kendisi noktasına geldi zaman burada umutsuz Aynen. her şeye karşı. Sadece çok ileri düzeyde duygusal yoksunluk varsa Hı -hı. mesela bazı ebeveyn tipleri var. Ee, diyelim ki narsistik Hı. ebeveyn Hı. veyahut da hani ruhsal problemleri olan ebeveyn. Eğer onlarla büyümüşlerse duygusal yoksunluk yaşayan kişilerin aleksitimia dediğimiz, Hı -hı. Duyguları hissedememe, tanımama, tanımlayamama gibi sorunları da oluyor. Evet. Dolayısıyla duygusal yoksunluğunu asla fark edemiyor. Ama yaşadığı şey hani böyle susuz kalınca vücudumuz kurur ya. Hı hı. E, aslında kişinin ihtiyacı olan şey su içmektir ama krem kullanır bilmem ne yapar. İşte aleksitimiyada da böyle bir şey vardır. Hı hı. Su içmesi gerektiğini dahi bilemez kişi. Hı hı. Çok ileri boyutlarda bunu görüyoruz. Ama normalde biraz önce de söylediğim gibi duygusal yoksulluğu olan kişiler hayatlarını çok normal sürdüren kişiler. Evet. Ve bu sorun en yakın ilişkilerinde ortaya çıkıyor sadece. Bunun altını çizelim. Hı hı. Çünkü... Herkesle benzeri sorunları yaşıyorsak başka bir şey yaşıyor olabiliriz. Kişisel uyum sorunlarımız olabilir, başka şeyler, beceri sorunlarımız olabilir, sosyal fobimiz olabilir hı hı. mesela. Evet. duygusal yoksunluk de. yaşayabiliriz. Evet, Her evet. Şey e, Ama en yakın sorunla olabilir, en yakınlarımızla. Evet buradaki özel durum en yakın ilişkideki kişilerle bunu yaşıyor olmak. Mesela e, Bilgi. Ö, ö, öyküde de Bilge yanım eşiyle yaşıyor evet. bunu ve e, eşinin biraz önce tanımladığımız gibi aklını okumasını bekliyor. Evet. E, ve e, belki de önemli belirtilerden birisi duygusal yoksunlukla ilişkide, e, yoksunluk yaşayan kişilerin ilişkide karşınızdaki, karşısındaki kişinin duruşundan, mimiklerinden, Nefes alışından, niyetleriyle ilgili sonuca atlaması. Mesela e, buradaki Bilge Hanım eşiyle ilgili e, tartışma yaşadıktan sonra eşi ona bir takım sürprizler yapsa bile hı hı. aslında arka planda e, onun niyetlerini okuyor. Yani belki de şunu düşünüyor mesela, evet şimdi benim barışmam için bunları yapıyor aslında beni sevdiği için yapmıyor. Evet. Aramızda soğukluk olmasın diye yapıyor. veya hatta ben yapmadın demeyim diye yapıyor. Hmm. Hep bir art niyet arıyor Niyetlerle artık. Niyetlerle ilgili sonucu atlama. Yani hani bilişsel terapideki zihin okuma dediğimiz hata. Zihin okuma ve keşeselleştirme. Neden böyle bir şey var? Çünkü kendisiyle ilgili bir sevilmezlik inancı var. <gülüyor> hani kusurluluk dedik ya biraz önce. Ee, i̇şte bu duygusal yoksulluk kişide ben eksiğim sonucuna vardır. Dolayısıyla karşısındakinin yaptıklarını bir yerlere koyamıyor. Yer yok onu koyacağı içsel dünyasında. Hani ben değerliyim ile ilgili tabiri caizse bir klasör açılmamış değerle ilgili. Açılmadığı için eşinin davranışlarını kendi özdeğeriyle bütünleştirip anlamlı bir hale getiremiyor. Dolayısıyla da sürekli o içerideki kara delik büyüyor. Ve bu ee, artık kişinin başa çıkma mekanizmaları bunu telafi edemeyince bayılma gibi burada kendisini kurbana düşürüp o ilgiyi ihtiyacı olan şeyi daha fazla absorbe etmek için yol geliştirmesine neden olur. Bazen kanser hastalıkları böyledir. Hı hı. Mesela duygusal yoksunluk şeması çok güçlü birisi veyahut da bazı olaylar yaşamış hı. bu şema aktifleşmiş. Evet. Mesela şemalar her zaman böyle 7-24 çalışan mekanizmalar değildir bu şey arada. Çiftikliyor muhakkak <gülüyor> onları değil mi? Ee, şemalarımızı hareketlendiren olaylar vardır. Yıllarca onu hiç hissetmediğimiz de olabilir. <gülüyor> Mesela ortam olarak, ilişkiler olarak daha e, risk, riski az içeren yerlerde bulunmuşuzdur. Ama eşimiz iflas etmiştir ve birdenbire depresyona girmiştir o sürekli verdiği ilgi, onay, bakım birden pat diye düşmüştür. Bir krize anas. İşte öyle bir durumda kendi duygusal yoksunluk şemalarımız artabilir ve onun yaşadığı o şeyi kişiselleştirebiliriz. Artık sen beni de istemiyorsun aslında. Belki bu evlilik bile sana yük. Hmm. Belki bizi istemiyorsun, belki bu masrafları, bu işleri senin başına bizim açtığımızda inanıyorsun gibi sonuca atlama dediğimiz şeylere neden olur ve yine burada Bilge Hanım'ın da kendisinde gördüğümüz gibi e, hiç yakın arkadaşı olmamış. Bu da normal değil. Duygusal yoksunluk şeması. Şimdi şemaların ilginç bir boyutu var. Şemalar üç türlü e, bizim hayatımızda onlarla başa çıkmaya. Ee, çalışma davranışları vardır. Şemaya teslim olmak dediğimiz bir şey var. Hı hı. O şemanın söylediği şeyin doğrultusunda hareket etmek. Duygusal izolasyon böyle bir şey. Şimdi ben sevilmez olduğuma inanıyorsam etrafımda hiçbir zaman ihtiyacım olan ilgiyi, sevgiyi, onayı bana verecek birisinin olmayacağına inanıyorsam ilişki kurar mıyım? Kurmam ki. İsraf. Harcadığım kaynaklara yazık. Çünkü inanmıyorum buna. İnanmıyorsam eğer e, o kaynağı oraya harcamak yerine kendimi korumaya harcarım. Ne yaparım? Kozo örerim. Hı hı. Mesafeli ilişkiler, soğuk ilişkiler, e, minimum sosyal kontak. Bilge Hanım'da tam da bunlar var. Dolayısıyla... O yoksunluk şeması çok güçlü ve kendini yeniden yeniden üretiyor. E, duygusal yoksunluk tamam yakın ilişkilerde olur dedik ama ilişki e, hanemizde daha fazla kişi olursa eğer eşimizle sorun yaşadığımızda bir başka kişiyle yaşadığımız olumlu deneyim ne yapar? Bunu dengeler. Hani arkadaşlık ilişkilerimde mesela nefes alabilirim. Onu onun yerine koyamam evet ama nefes alabilirim. Ama dünyam sadece orası değil. Sadece benim, burası evet, olur. benim keyifleneceğim ya da kendimi iyi hissedeceğim başka alanların olması önemli. Ama duygusal yoksun da bu olmadığı için. Aynen. Ee, sanırım ciddi bir çöküş yaşanıyor. Biraz da pandemi sürecindeyiz. Ya bu arada söyleyeyim yönetmenim e, bizim süremiz Ramazan münasebetiyle biraz düşmüş. Öyle mi? Tamam. Erken bitirince izleyenler ne oluyor ya bu saatte nasıl bitirsin demeyeyim. Yoksunluk oluşmasın. <gülüyor> Yoksulluk oluşmasın efendim. Ramazan münasebetiyle efendim yayınımız e, 48 ila 50 dakika arası olacak. Hı -hı. O yüzden ben şimdi hemen bu, bu anı şimdi öğrendiğim için ekranda şöyle söyleyeyim. E, biz her şeyi konuşacağız. Konuştuk bir çoğunu zaten. Ben %80 duygusal yoksunluk aslında bitti ama izleyenlerimizin sorusuna döneceğiz. Şimdi biz dedik ki e, duygusal yoksunlukta e, sosyal ilişkilerin iyi olması, yan destekler, iç kaynaklarıma dış kaynakla da yaşayan insanlarız şimdi biz. Yani su bile dışarıdan geliyor en, en nihayetinde bizi hayatta tutan bir şey. Ama tek bir su kuyusunun başında beklemek var. Bir de yoksa su kuyusu açmaya çalışmak aynen, var. Aynen. E, dolayısıyla e, biz bu pandemi sürecinde duygusal yoksunluğun arttığını fark ediyoruz, gözlemliyoruz klinik çalışmalarda. Yani gelen vakaların profiline baktığımız zaman. Siz e, bunu biraz tespit edelim. Neden arsıyor? Evet. Pandemi ne yaptı bize evlere kapanmak? Evet. Ki kapanmamız daha da artacak Ramazan boyunca. Bayramda herkes var. Biraz önce söylediğimiz örneğe benziyor aslında. Ee, eğer bugüne kadar uyuttuğumuz duygusal yoksunluk şemalarımız varsa hı hı. o hayatın içerisindeki koşuşturmacalardan biraz ondan biraz bundan ilişkilerden kendimizi doyurmamızdan veyahut da e, inkar mekanizmasıyla başka şekillerde bu şemadan uzak kaldığımız durumlar varsa bu çevredeki imkanlardan mahrum kalmayla birlikte duygusal yoksunluk şemaları Harekete geçti. Hani fay hattı harekete geçer ya böyle hı hı. pasif bir fay hattı vardır. Tektonik hareket olur içeride ve fay hattı aktifleşir bilmem işte kaç yıl sonra kaç yüzyıl sonra ya da bir yanardağ aktifleşir. Evet. İşte şemalarda aynı bu aktifleşmiş yanardağ gibidir. Artık lav püskürtmeye başladığında düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız hatta beden fizyolojimiz değişmeye başlar. Ee, bu noktada ihtiyaçlarımızın karşılanmasında çok fazla düşüş olduysa şemalarımızın aktif olma olasılığı da o denli artmıştır. Mesela pandemi korkusu çok yüksek kişinin. Hı hı. Yani oluşabilecek sosyal kontak imkanlarını da sıfıra indiriyor. Hı hı. Yani o zaman bu şemanın aktifleşmesi çok normal. İşte evde çocuklarla kalıyor mesela. Eşinin de diyelim ki pandemi nedeniyle iş temposu daha yoğun, tek başına anne destek de alamıyor. O zaman yine duygusal yoksunluk şemaları artabilir. Çünkü şema ne söylüyordu? İhtiyacın olan ilgiyi, desteği onayı alamayacaksın. İşte bak diyor, yalnız kaldım. Kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz şey aynen, gerçekleşiyor aynen, aslında. Bizim psikolojide aynen. söylediğimiz değil mi? Kesinlikle. Ee, Doğru e, do, Duygusal yoksunluk şemasında çok rastlarız. Kişi davranışlarıyla. Mesela yardım isteyebilir ama istemiyor. Hı hı. Çünkü kendinin neye ihtiyacının olduğunu tam fark edemez dedik ya. Evet. Başkasının ihtiyacını fark eder. Dolayısıyla belki dese ki bir gün annesine bir gün babaanneye işte hani gelseniz yanında dursanız en azından çocuklar birilerini görseler. Hani hep benim neler bunu çok duyuyoruz annelerden yetemiyorum artık. Ee, çocuklar parka gitmek istiyor. Hava soğuk. E çocuklar da artık anneyi bile istemiyor. Yani bu bars başka yüzler istiyor. Evet, yani uyaran istiyor çocuklar. De. Yeni uyaran istiyorlar. Yeni oyunlar, yeni çevreler istiyor. Çocuk beyni çünkü bu uyaranlar çok hızlı işliyor. Hı -hı. Muhteşem bir şey O yüzden çok sıkılmanın altında yatan bu zaten. Evet, evet. Evlerimiz çok kısıtlı. Belki keşfetmeye de uygun değil ev ortamları. Dolayısıyla bu ihtiyacını da fark edip istemediği zaman ne oluyor? Bu dönemde duygusal yoksunluk şemaları kişinin artıyor ve ortaya çıkan tablolardan birisi aşırı sinirlilik. Hı -hı. Duygusal yoksunluğu olanlar değil mi? Aynen. Gördünüz. Yani duygusal yoksunluğun belirtilerinden birisi de aşırı sinirlilik, aşırı reaktif davranma, ihtiyaçları karşılanmadığında... Özellikle de beklenti düzeyinde söylememiş beklemiş ummuş yani hani ummak küsmektir deriz ya <gülüyor> ummuş gerçekten gönlünden geçirmiş ama, ama o umduğu şey olmamış orada bir gücenme önce sonra arkasından kocaman bir öfke ama bazen o öfke işte dinmek bilmiyor yani günler, haftalar, bazen aylara yayılıyor. Biz bu tabloda mesela daha çok karşılaşıyoruz duygusal yoksunlukla. Dönüp baktığımızda biraz önce saydığımız hikayeyi görebiliyoruz. görebiliyoruz. Peki e, sorulardan birkaçını ben şöyle bir okuyayım. Hem sizin kafanızda netleşsin hem de şey hem kendisinde yok. Duygusal yoksunluk nasıl fark edebilir? Aslında bu anlattığınız şeyleri görüp kendisinde bir yokluyor. Acaba ben ne zaman sinirleniyorum? niye oluyor da sinirleniyorum? Neyi umuyorum? Peki beklentilerimi söyleyebiliyor muyum? Bu soruları sorduğunda kendi kendine testi yaparsa duygusal yoksunluk şemasının testini bulabilir belki. E, ama bu onarılabilir mi? Nasıl onarılır? Özellikle şu pandemi zamanlarında bu sorum belki size ileteceğim. Yine söyleyeceklerinizi eklersiniz ona. Fakat mesela şöyle birkaç soru okumuş olalım. Gönülleri kırılmasın. Um, umdular çünkü izleyen küsmesinler bizlere. Yağmur Hanım demiş ki hayırlı Ramazanlar yayınlar teşekkür ederiz efendim. Tam da hocamın dediği gibi evim var. iki tane bebeğim var. Eşim dünyanın en kibar insanı. Saygılı ve anlayışlı bir evliliğimiz var. Ama ben üç aydır bir boşluktayım. Namazımı Kuranı bırakmış. Televizyon, telefon ve alışverişle kendimi sürekli meşgul tutuyorum. iki buçuk yıldır uyku problemim var. Zihnimi oyalayamadığım süreci hep beynim aktif. Şurada şu, bana şunu demişler. Aslında ben sevmediklerini, istemediklerini, saygı duymadıklarını belirtmişler. Neden onlara böyle demedin ya da neden bu gereksiz bilgileri hafızamda, hafızamda tutuyorum gibi. Ee, bir sürü şey anlatmış izleyimiz. Çok uzun, çok uzun mesaj. Vaktim kısıtlı. Her koşul için güçlenmem gerekiyor. Bunun için desteğe ihtiyacım var. Farkındayım ama her şeyin farkında olup iyileşme kaydetmem, kaydedememen beni üzüyor. Tavsiyeleriniz neler demiş. Diğer soruyu da okuyayım birleştirelim. Burcu Eren hayır Ramazanlar demiş. Teşekkürler efendim. Tuba Hanım ben de kendimi hep yalnız hissederim. Kimseyle samimiyet kuramıyorum. Hep mesafe vardır ama ikili samimiyetlere hep özenmişimdir. Kardeş gibidirler. Mesela yolda beş arkadaş yürürüz ben hep tek kalırım. Onlar eşleşir. Sohbet ederken ben hep kenarda takılırım. Ve kendimi fazlalık ve yalnız gibi hissederim. Hiç çaktırmam. Bu yüzden hiç memnun değilim. Hani e, Amiyane Tabi, lafınıza sınırarak söylüyorum. Bu mesaj cuk oturdu. Evet, aynen. Bugüne. O yüzden <gülüyor> bu Sef ikisi onları tanımlamış. Mi? Lütfen. Evet aynen. Şimdi Buyurun. burada e, özellikle birinci soru üzerinden gidecek olursak e, aslında uykusuzluk problemi biraz ben geliyorum demiş. İki buçuk yıldır uyuyamıyor olmak. Çünkü uyku bize aslında fizyolojik bir problemimiz yoksa uykuya, uykusuzluğa neden olacak. İçeride bir şeylerin sıkıntıda olduğunu, kişinin çözmediği, rafa kaldırdığı veya hiç yüzleşmediği meselelerinin olduğunu ve bunların bilinç dışında olduğunu söyler. Şimdi biz e, hayatın rutinlerine kendimizi kaptırdığımızda oraları çok güzel uyuştururuz. Ama bu pandemi gibi böyle bizi sallayan depremler olduğunda onlar önümüze düşüyor. Hı -hı. Burada neyi önermek lazım? Hani şunu da vurgulayayım sorunlarımın farkındayım niye değişmiyor? Bu e, çokça karşılaştığım bir şeydir. Genellikle danışanlarım inanılmaz kitap okuyarak geliyorlar. Benim okumadığım kitapları da okumuş olarak geliyorlar. Ama ilerleyememiş hatta tam tersine daha kötü hissediyor olarak geliyorlar. Neden? Hmm. Sorunlar erken çocukluk dönemiyle ve bilinç dışı alanla ilgili olduğunda bilinçle onun adını koyuyor olmak, o yarayı sarıyor olmak anlamına gelmiyor. Sadece ne, ne yapmamız gerektiğini bize söylediği için iyi. Hani hep şey örneğini veririm Nasrettin Hoca iğneyi samanlıkta kaybediyor, samanlığın önünde arıyor. Niye diyorlar? Orası karanlık. Hepimiz bunu yapıyoruz. Evet. Kitaplar bilinç alanı. Tam olarak çocukluğumuzdaki sorunun ne olduğunu bilsek de içimizdeki çocuk yanlarla çalışamadığımız sürece o çocuk yanların iyileşmesi için gerekli olan prosedürleri, prosesleri yapmadığımız takdirde sürekli tanı koyuyor, tespitte bulunuyor oluruz ki ben şey diyorum bazen dalışanlarım, yani kendinizi masaya yatırıp delikleşik etmişsiniz. Evet. Ama dikememişsiniz, evet. kesmişsiniz, sorunları da bulmuşsunuz, yani tümörleri de görmüşsünüz ama tümörü çıkartıp dikememişsiniz. Nasıl yapacağız diyecekler yine İşte şimdi. burada maalesef her şeyi kendi kendimize yapamıyoruz bilinç dışı alan bu. Yani biz terapistler de kendimize yapamıyoruz. Biz Bizim de destek alıyoruz, ben de destek alıyorum. Dolayısıyla fark ediyor olmak harekete geçmek açısından önemli. Her şeyi kendimiz yapamaz mıyız peki? Belki çok uzun yıllar çok sistematik bir çalışmayla yavaş yavaş yapılabilir. Kendi bilinç dışını da tanıyabilir, bilinç dışının çalışma prensiplerini de öğrenebilir bir kişi. Ama burada ciddi emek gerekiyor ve yaşantıyı da düzenlemek gerekiyor. Mesela bu düzenlenmesi gereken alanlardan birisi. Duygusal yoksunluk diyoruz bakın, bir çeşit açlık aslında. Dolayısıyla kendine müdahale ne gerekiyor? Kişinin kendini beslemeyi öğrenmesi gerekiyor. Çünkü duygusal yoksunluğu olan kişiler hep ilişkiden beslenmeyi isterler. Dolayısıyla da hani orayı bir şekilde aşırı beklentiyle, küserek, pasif agresiflikle, öfkeyle vesaireyle ne yapmaya çalışır? Kendi ihtiyacını karşılayacak noktaya getirmeye çalışır. Ama bu bağımlılıktır. Evet. Daha önce konuştuğumuz şey eş bağımlılık. Dolayısıyla duygusal yoksunluğumuzun olduğunu düşünüyorsak eğer kendimizi beslemeyi bilmemiz gerekiyor. Uçakta ne anonsu yapılır maskeyi önce kendinize. Sonra çocuğumuza denize. Evet. Ben ilk duyduğumda gerçekten sarsılmıştım. Nasıl yani tek bilmiştim çocuklarım yoktu ama nasıl ya olur mu hiç öyle şey demiştim. Onu ben dedim. O tepkiyi hepimiz veriyor. Hani anne olunca özellikle bunu çok yaşıyorsunuz. Ama gerçekten bir yetişkin olarak kendimizi besleyemiyorsak yani benim neye ihtiyacım var sorusuna fiziksel, duygusal, sosyal ve manevi alanda cevap veremiyorsak ve o ihtiyacımızın gereğini yapamıyorsak benim canım sıkılıyor tamam neye ihtiyacım var arkadaşlarım olsa yok herkes işte. E ne yapayım sanat var, spor var bir sürü akademik çalışmalar var bir sürü gönlü, gönüllü çalışma imkanı var o kadar çok şey var ki kendimi besleyebileceğim İlla öteki olmadan yapalım demiyorum ama öteki, öteki da. olmadan da yapabilmek evet. kendi ihtiyaçlarımızın farkına varabilmek önemli kendini beslemeyi öğrenmek her yönden duygusal yoksunluğa giden yoldaki birinci çözümdür Hı -hı. Ee, yoksunluk varsa Beslenme ihtiyacı var demektir. Özellikle de biz burada içimizdeki çocuğun beslenmesini çok önemsiyoruz. İşte o noktada birazcık daha terapi ön plana çıkıyor. Ona ebeveynimizden neyi arayıp da bulamadıysak, bizim kendi ebeveyn yanımızın, şefkatli ebeveynin, koşulsuz seven ebeveynin onu vermesi gerekiyor. İşte samanlığa girdiğimizde, Tamam karanlık ama bir fener tuttuğumuzda ya da elimizde bir mıknatıs aldığımızda yine o iğneyi bulabiliyor oluyoruz. Ama samanlığın önünde olmaz onu söyleyelim. Çok Bunlar olur. yumuşatıcı şeyler. Aslında evet, duygusal yoksunlukla başa çıkma bir becerilerinden bahsediyoruz. Bir söyleyecekleriniz vardır eminim evet vaktim de daralıyor. Duygusal yoksulluk hissetmediği halde ebeveynleriyle çok e, da yerinde büyümüş. Duygusunu, e, ihtiyaçlarını yeterince ve zamanda almış ama ilerleyen yaşlarda bir başkası tarafından duygusal yoksulluk hissine mahkum edilebilir. Narsist bir eşle evlenebilir. Olabilir. Yani narsist bir patronun elinde kalabilir. Narsist bir dostu olabilir. Yani çok Mecburiyet hani kadar mecburiyetlerle. Ve burada, doksu, do, burada da aslında yine dönecek ailemin bana yaptığı şeyler vardı. Çocukluğumda ha. beni mutlu eden şeyleri ben şu an kendime yine yapabilirim. Ha. Mesela gidiyorsunuz bir yere siz atıyorum karamelli dondurma istiyorsunuz. Ee, diyor ki o kişi an karamelli dondurma ne demiş bırak vanilyalı al diyor mesela. Hayır ben karamelliyi severim annem hep onu alırdı istediğimde. Bunu hatırlayacaksın ve onu yapacaksın. Ee, evet. Aynen. Ee, bunu bırakmamak gerekiyor. Haynak ye, kullanmak. Haynak kullanmak ben bunu çok Kesinlikle. önemsiyorum. Bu, çünkü duygusal yoksunluk. Başka türlü de oluşabiliyor. Evet bazen e, yani genellikle çocukluğumuzda iyi şeyleri aldıysak daha doğrusu yoksunluk şeması geliştirmediysek o şemayı besleyecek kişileri hayatımıza çekmiyoruz. Mesela şema kimyası dediğimiz bir kavram evet. var. Şema kimyası o e, duygusal yoksunluk bu konumuz olduğu için onun üstünden gidiyorum. Onun devam etmesini sağlayacak kişileri hayatımıza çekmek. Mesela duygusal yoksunluk şeman varsa nasıl birisiyle evlenirim? Donup biri olabilir, evet. çok konuşanları hissetmeyen, evet. tamam iyi e, ne istersen yapıyor ama e, empati yapamıyor, duyarlılığı yok, derinliği yok. E, o ihtiyacım olan şeyi anlaşılma ihtiyacımı karşılayamıyor mesela ne alayım sana diyor evet. ne eksikim. <gülüyor> Ama Domini satın alamayacak, alamayacak şeyler var, var. <gülüyor> tamam. gibi. Dolayısıyla bu şema kimyası varsa hayatımıza giriyorlar ama kaynaklarımız varsa onları da kullanabiliriz. Hı hı. Ee, e soru ekleyecekleriniz ekleyecek. var bence sizse ekleyeceklerinizi ekleyin ki arada tamam. ben zamanım yetmez de siz söylemeyecekleriniz <gülüyor> olursa diye üzülürüm sonra. Bir daha L ile ilgili önemli şeyler var belki hı. ne yapayım ne yapayım sorusu çok gelecek ve evet. belki şu aşamada bir terapi sürecine başlanamayacak. Ee, duygusal yoksunluğu olan kişilerin öz disiplin sorunları da vardır özellikle kendi ihtiyaçlarıyla ilgili erteleme, kendilerine bakım verme ile ilgili ertelemeciliğe çok rastlarız kendileriyle ilgili olarak. Dolayısıyla öz disiplini geliştirme yollarını bulmak da e, duygusal yoksunlukta çok önemli. Ben burada sporu ve sanatı çok önemsiyorum. Mesela ebru yaparken o boyayı ezmek, haftalar boyunca işte kitreyi yapmak vesaire o tekneyi hazırlamak, o fırçayı yapmak öyle aşamalardan geçersiniz ki böyle her birinde öz disiplin gerekir. Şu an içinden geçtiğimiz ibadet oruç, bir öz disiplin süreci. Öz disiplin de duygusal yoksunlukta oldukça kritiktir. Diğer bir şey, üçüncüsü kendini yatıştırmayı öğrenmek. Duygusal yoksunluğu olan kişilerin bağımlı olmalarına, ilişki bağımlısı olmalarına neden olan şey kendilerini yatıştıramamalarıdır. Hani o sevilmiyorum, istenmiyorum, e, kimsenin umrunda değilim duygusu var ya, işte onu o bir ateş, bu ateşi bir başkasının seni çok seviyorum demesiyle söndüreceksek eğer, hep bağımlı olacağız. O kişi hayatımızdan çıktığında da ateş alıp gidecek evet. bütün evi yakacak. Hep başına kalabilme becerisinden bahsediyorsunuz. Evet. Yalnızlıktan değil. Aynen. Burada yanlış anlaşılabiliyor. Yani işte yalnız kalmaya kendimize alışılmak. Yok yok sevdiklerimizle değil. yine değil. iletişimde olacağız ama değil. Tek başınalık çok farklı bir şeydir. Tek başına yetebilmek, kendiyle vakit geçirebilmek ve kendini yatıştırabilme becerileri. Burada ne beni yatıştırıyor bunu bilmem lazım. Hı hı. Kimisi için uzun bir duşa girmektir, kimisi için yürüyüş yapmaktır, kimisi için mutfağa girip bir şeyler yapmaktır. Kimisi için güzel bir sinema seyretmektir, kimisi için iyi bir müzik dinlemektir, kimisi için yazmaktır. Kimisi için bir hobi el işidir. Ama mutlaka herkesin kendini yatıştıracak bir yolu vardır. Eğer bilmiyorsa kişi bu çok büyük bir eksiklik ve içerideki o kara deliği kapatamaz asla. Ona bir kapak lazım. İçine atıyoruz sürekli öğütüyor. Kapak lazım. Kendini yatıştırma bunlardan birisi ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Sağlıklı sınırlar geliştirmeyi bilmek, hayır demeyi ve kendimiz için istemeyi bilmek. Çünkü duygusal yoksunluk o şemaya teslim olduğumuz zaman o şemanın doğrultusunda yoksun olmaya devam edeceğimizi bize söylüyor. Dolayısıyla da istemiyoruz. Hastalıktan ölüyorum, annemden bir tas çorba istemiyorum. Niye? Ya şimdi zahmet olmasın, kalkacak gelecek oradan buraya. Ama değerim ben buna. O benim ben o bunu niye hak etmiyorum? Aha. Bu soruyu bir sorayım, niye hak etmiyorum? O benden bunu istese memnun ya. olurum, seve seve yaparım ve hoşuma gider. O zaman isteyebilirim. Evet zorluk çıkacak, kalkacak, oradan gelecek, zahmete girecek ama bu kötü bir şey değil. Annemin benim için zahmete girmesi kötü bir şey değil. Tam tersine onun da bana evladı olarak dokunabilmesi ona iyi gelecek. Evet. Yani dolayısıyla bu çok önemli. İki tarafın da ihtiyaca yaradığını hissetmek, tabii. birine dokunabildiğini tabii, hissetmek. Tabii. Bizim insan olarak buna ihtiyacımız Esinlikle. var belki. Bu Ramazan ben... ayı bize bunu anlatıyor aslında, ya, ne değil mi? güzel Tam da bu cümlenin üzerine başka bir şey söylemeyeceğim. Biz de Ramazan ayında adım adım insan olarak böyle hani bir yere dokunalım bir işe yarayalım neramındayız o yüzden e, uykusuz da olsak aç da susuz da olsak bazen böyle dilimiz sürçebiliyor <gülüyor> affola diyelim e, yayınımızın da sonuna geldik çok teşekkür ediyorum Güşe hocam ben çok güzel ederim. bir yayındı bizde İnşallah duygusal yoksunluklarımız manevi bereketle şifa bulur İnşallah. onu da söylemeden geçmemek lazım belki Allah'la olan bağımız e, insanlarla ilişkide yaşadığımız duygusal yoksunluk için Elbetteki bir şifadır, elbette ki bir ilaçtır ama insan insana da muhtaçtır. Dolayısıyla birini ötekinin yerine koymadan bunları dengeleyerek e, bu Ramazan'da bir fırsat bilerek inşallah şifalanır seferimiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben Zazınıza teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim biz de bugün biz ailen sürenin sonuna geldik. Evet süremiz azaldı ama bence çok da güzel, çok faydalı bir program oldu. İnşallah duygusal yoksunluk hissedenlerin duygularını o yoksunluklarına ufacık da olsa merhem sürmüşüzür diye umut ediyorum. Ve şimdiden sizlere hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.